Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akın İlhan. Ben Nurhan Yüce. Evet, geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan plan değişikliğiyle 60 hektarlık bölümü, Çerkezköy sınırları içinde Trakya'da yer alan 545 hektarlık bir bölge enerji üretim alanı ilan edildi. Aslında daha önceden de edilmişti ama tekrar... Ee, bu ilanı yaptılar buralarda termik santraller kurulacak şimdi ilk başta e, köyde olan bir proje vardı daha sonra bu proje danıştayın kararıyla yürütmenin durdurulmasına e, karar verdi derken yerini değiştirdiler Pınarça mahallesinde şimdi yapmayı planlıyorlar bu projeyi. Evet yani yapmak istediklerini e, ifade, ifade ediyorlar edelim, evet. diyelim çünkü bu bölgede de e, termik santrale karşı itirazlar her Hı -hı. geçen gün yükseliyor. Şimdi e, konuğumuz var radyomuz Hı -hı. radyoda e, Reşit. Elçim bizlerden Green Pisten e enerji kampanyası sorunusu. E aslında bu hafta başında mı başlattınız reşit? Tam tarihini ben bilemiyorum ama e bir imza kampanyası başlattınız. E buraya termik santral olmaz beya diye. Hı -hı. Ee, güzel bir <gülüyor> sloganı olan bir e, imza kampanyası başlattı Greenpeace. Az önce Akgün'ün girişinin yaptığı Termik Santral'e e, itirazı içeren bir e, Hı -hı. kampanya. 250 bin ağacın kesilmesine karşı olalım gelin birlikte diyen bir kampanya. Reşitlen bu mevzuyu konuşacağız ama aslında kömürü konuşacağız. Evet, genel olarak Türkiye'de ve dünyada bir parça. Evet. Ee, Merhaba. Reşit, ne zaman başladı <gülüyor> imza kampanyası? Şöyle, aslında e, bu imza kampanyası yaz başı başladı, Hı -hı. olmaz beya. Akgün'in de bahsettiği gibi, bu e, yani bu hafta duyurulan proje aslında e, bu yılın başında duyurulmuştu. Şubat'ta Hı -hı. bununla ilgili Bakanlar Kurulu bir acelede anlaşmaya kararı almıştı. Evet. E, o projede, e, projenin bir kısmı İstanbul, Silivri içindeydi. Bir kısmı e, Çerkezköy'deydi ve bir tarım arazisiydi. Hı hı. Orada evet. Çerkezköy de bir arazisi vardı. Hem vatandaşlar hem belediye bu kararın iptal için dava açtılar. Ve belediyenin açtığı davada Danıştay yürütmeyi hı. durdurma kararı verdi. Yani evet. dan, bakanlar hı hı. Kurulu'nun aldığı kararı iptal etti. Bunun akabinde de e, Enerji Bakanlığı... E, projenin yerini değiştirdi. Hı hı. Çok az bir öteye kaydırarak Çerkezköy'de, Çerkezköy merkeze 1.6 kilometre uzakta bulunan bir mahallede bir ormanlık alana e, kaydırdı projeyi. Tamamıyla e, kamu e, Arazi. arazisi, hı hı. hazine arazisi. Orada daha kolay e, yapılacağını düşünüyorlar. E, ama tabii ki orası bir orman arazisi. Ee, ama şöyle de bir e, faydalanabilirler. Ee, eğer ki yerli kömürle e, bir termik santral kurulacaksa Hı -hı. Türkiye'de zaman... orman arasında kurulabilir. Kurulabilir. Hı -hı. Evet. Evet. Bu son düzenlemelerle mi bu kabul edildi? Yani bu varlık fonu madde 80 içerisinde geçen bir şey mi da Ya da şöyle sorayım e, stratejik yatırım. Evet madde 80'den önce e, kararlaştı. Çıkartılmış bir şey. Ah, önce olan bir şey. Evet, yani. Evet, evet. evet, Yani aslında yerli kömürle yapıyorsanız yatırım olarak kabul evet. ediliyorsa o zaman evet. e, herhangi bir koruma alanı falan fark etmiyor. Evet. İstediğiniz yere, istediğiniz projeyi Bakanlar Kurulu kararıyla yap. Yasa koruma alanı altında ise yapamıyorlardı. Yani Çerkes köyde aslında bir, bir nevi koruma alanı altındaydı. Evet. Orada kömürlü termik santral yapılması yasaktı. Hı hı. Ee, sonra Pınarçay'a kaydırdılar. Resmen Yok aynı, arkasından... aynı bölgeydi Hı -hı. sadece oranın koruma planından termik santraller yapılamaz ibaresini çıkardılar. Ha, yani çevre ve, şehircilik... dolanmak diyoruz bizim evet, çevre ve şehircilik bakanlığı evet. kendi hazırladığı koruma Hı -hı. eylem planındaki termik Hı -hı. santraller yapılamaz kararını çıkardı bütün ergene Havzası Trakya bölgesi için. Evet diğer Şimdi... bölgeler için böyle bir karar var mı? E, diğer bölgelerde böyle koruma e, alanı şey yok. değildi. Bu Tabii. bahsettiğimiz 2004 yılındaki koruma. Evet. Ergene, Ergene Hav Havzası ile ilgili. Evet. Geçtiğimiz hı -hı. Ekim ayında bu Ergene Havzası koruma eylem planı. Çünkü Ergene hı -hı. Havzası'nda su kirliliği hı -hı. ve su evet, kıtlığı hı -hı. vardı. Bu yüzden bir koruma hı -hı. eylem planı hazırlanmıştı. Evet. Bu plana göre e, bölgede termik santral yapılması yasaktı. Hı -hı. Ama evet. Çevre Bakanlığı bu yasağı kaldırdı. Akavi'nin de bu proje ile evet. karşılaştık zaten. Evet, ha. çok enteresan. Şimdi burada 250 bin ağacın kesileceğinden bahsediliyor. Hı hı. Bunlarla ilgili anladığım kadarıyla bu proje ile ilgili çok böyle kesin bilgiler yok ama siz araştırdınız herhalde bilim insanlarına sorarak hı hı. bir hesaplama yaptınız. Tabii. Belki biraz ondan bahsedebilirsiniz. Ama bir şey de söyleyeyim ben programın başında dedim. imza kampanyası yeni. Bu bir yer değiştirilince yeniden e. başlattınız değil mi? <gülüyor> Tekrar <gülüyor> bir gündem aldık. <gülüyor> evet. evet. Şu ana kadar 36 bin kişinin de desteklediği o, bir imza kampanyası. Evet. evet. Herkesi de tabii buradan çağıralım imza atmaya. Olmaz beya.org Ya, <gülüyor> ya e, alan şöyle 5000 e, dönümlük bir alan. Bunun içinde e, 3.312 dönemi e, ormanlık hı hı. alan, meşe hı, ormanı. Şey e, biz yaptığımız e, araştırmalarda e, yani bir hektar başına e, bin ağaç evet. e, gibi bir hesaplama ile karşılaştırdık. Yani hı hı. aslında daha çok e, 331 bin ağaç gibi bir şey tekabül ediyor ama boşluklar hı hı. olabilir haritalardan gördüğümüz kadar. Dolayısıyla en az 250 bin. Minimumu söylüyorsunuz. Evet, minimumu yani. söylüyoruz çünkü daha detaylı bir araştırma yapmak gerekiyor. Tabii santralin büyüklüğünü biliyoruz, 990 megavat büyüklüğünde ama e, tipini nasıl çalışacağını evet. ve benzerini bilmiyoruz ama buna istinaden de yine yılda 500 milyon metreküp suyu e, tüketebileceğini en az e, söyleyebiliriz. E, planlanan arazi bir orman arazisi ve aslında e, Trakya'nın iç bölgelerinde son kalan ormanlık alanlardan biri. Evet. Dolayısıyla yani Trakya bölgesi özellikle Silivri, Çerkezköy, e, İstanbul'un o bölgesi için e, son e, aslında yeraltı suyu tutma hmm. alanları. Evet. Çünkü gerçekten ormanlar aynı zamanda altlarında e, su biriktirirler. Evet. Dolayısıyla hani zaten bir su kutlu ve su kirliliği yaşayan, yaşayan bir bölgedeki son kalan ormanı kesip, Evet. E, Oraya bir termik etmek. santral yapmak Evet o bölgeden tamamıyla O coğrafyadan vazgeçmek Hı -hı. E, Bu sadece Termik santralden bahsetmiyoruz ama değil mi? Entegre bir sistemden bahsediyoruz evet, Entegre bir proje e, Kömürün de yine o bölgeden çık Bu bahsettiğimiz alandan Çıkartılacağı ve orada e, Kullanılacak yani. Evet yerli Hı -hı. kömür e, evet. planlanıyor Burada arazinin içinde 20 dönümlükte bir göl var Yerli Hı -hı. ve milli bir felaket yaratacağız Yani, <gülüyor> evet, yani yani felaket planlanıyor, hmm, evet. gerçekleşip gerçekleşmiyor. Evet, için, şey dedin, yani e, kömür madeninde o bölgeden çıkartılacak evet. e, termik santral kuruluyor, e, kül havuzları Kurması planlanıyor. Planlanıyor, evet, hep böyle söylemek lazım, <gülüyor> evet. planlanıyor. Yani kuramayacaklar ama neyse şimdilik e, kum havuz, şey kül havuzları yine aynı bölgede. E, aslında bu entegre olmasından dolayı da bu kadar yoğun bir biçimde ağaç katliamı öngörülüyor, değil mi? Evet. Yani madenciliği de kapsadığı için hı hı, hı. E, ve oradaki kömür e, aslında kaynakları mevcut su rezervlerinin de altında olduğu için hı hı. Yani orada hem bir Ağaç kesme hem de yeraltı suyunu boşaltma. Hı -hı. Ee, Buradan bu belki işler. hemen şeye geçebiliriz. Hı -hı. Şeye. Ee, kömür madenlerinin suya etkisine geçebiliriz çünkü kömür madenleri dediğiniz şey yer altında. Az önce reşitte giriş yaptı aslında Hı -hı. Ee, ve yeraltı suyunu kurutmadan bu madenleri e, çıkartamıyorsunuz. O yüzden bizzatı e, yeraltı suyunu yok etmeniz gerekiyor. Evet. Yani olduğu bölgeden e, almanız gerekiyor büyük bir, bir felaket. Evet. Yani Nasıl çünkü... kullanıyor kömür termik kömürlü termik santraller suyu? Ondan belki biraz bahsedebiliriz. Oraya iletir. Tamam. Yani şöyle, istediğim işte gibi madencilikten başlıyor esasen. Hı hı. Çünkü o kömürü çıkartıyorsunuz ama o kömür sadece kömürden oluşmuyor içinde başta i̇şte taşlar var, başka bir sürü maddeler var. Dolayısıyla ...bölgede bulduğunuz ya da o yer altından çıkardığınız suyla... ...önce o kömürü yıkamanız gerekiyor. Evet. Dolayısıyla oradaki bir suyu kirletiyoruz. Hı hı. Ee, daha sonra kömürü yakmaya başladıktan sonra... ...bir suya ihtiyacımız var ki o suyu yakalım... ...yani buharlaştıralım... Hı hı. ...ve oradan elektrik enerjisi üretelim. Dolayısıyla orada bir kere suyu hı hı. kullanıyoruz... ...yani buhara dönüştürüyoruz. Bir de kabaca şöyle... Tüketiyoruz da yani. yani tüketiyoruz. Su gidiyor, Yok oluyor. Evet, evet. bir de şöyle düşünebilirsiniz. Yani Herhangi bir e, motor, arabayı düşünebilirsiniz. Belli bir sıcaklıkta çalışması gerekiyor ki sürekli verim alınabilsin. Evet, Dolayısıyla soğutma bir soğutma alırsın. sistemi gerekiyor. Dolayısıyla çok yoğun miktarda suyu alıp sistem içinde dolaştırarak aslında suyu ısıtarak Hı -hı. ve sistem içinde kömürün yakıldığı günde binlerce ton kömürün yakıldığı bir sistemde dolaşarak suyu kirletip ısıtıyoruz ve tekrar yer altına ya da oradan geçen bir dereye deşer. Termal ediliyor. kirlilik demek Termal zaten. kirlilik yapıyor. Aynı zamanda diğer bir açıdan diğer... da kirleticileri Hı -hı. barındıran. Yani... Bir aşaması daha var. Hem Hı -hı. işte toprağa bir de diğer yer altı su kaynaklarına esas etkisi e, yakılan kömürü e, Hı -hı. kömürden kalan külleri biriktirmek için e, o termik santralin civarında bir kül barajı oluşturuluyor. Evet. Ve artık e, sadece küllerden baraj yapılması Türkiye'de mümkün olmadığı için bunu suyla yapıyorlar. Yani külü suyla taşıyıp Hı -hı. bir gölün içinde bekletiyorlar. Hı, bu da aslında, büyükçe ya. bir göl aslında yani. Onunda da kül barajlar ee, de deniyor. Ya da evet. taşmalar. Çok çok, çok çok böyle olay oldu evet, zaten. İsnai değil. Değil, değil. halinde diyebiliriz. Mesela yani her aşamasında termik santrin kömürü çıkarmak olsun. Daha sonra atıkların bertarafı olsun. Bel tarafı olsun. Şimdi bu temiz kömür var mıdır yok mudur? ...kısmına biraz daha detaylı gireriz... ...ama Hı. iddia şudur ki... ...ve aynı bölgede aslında Trakya'da... ...hem e, Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı... ...Berat Albayrak... ...hem de e, genel müdürlerden birisi e, çok yakın tarihte açıklamalarda bulunmuşlardı. Evet, bu, tam da Trakya'daki kömür rezervlerini işaret ederek... E, ...işte e, termik santral yapılmasının ne kadar e, anlamlı olacağını ifade eden cümleler sarf etmişlerdi. Çan e, termik santralinin e, olduğu mevkide yapılmıştı bu açıklamalar ve örneğin Albayrak şey demişti şimdi Çan'dayız ne siz ne de biz işte bu termik santralin hiçbir zararına maruz kalmıyoruz görüyorsunuz demişti her şey devletin kontrolünde ee, Çan termik santralinin genel müdürü e, ...açıklama yapmıştı. Üç bin ne yakın... E, ...üç yakın istihdam sağlıyoruz... ...bu e, termik santralinden. E, ayrıca... E, ...çok ileri bir teknoloji... ...kullanıyoruz. Köylüler de mutlu. Hatta bu kül... ...depolama alanlarını... E, ...bir süre geçtikten sonra... E, ...işte... E, ...şey meyve... Bahçesi haline dönüştürebiliyoruz. Kapatıp, evet, ağaçlar Topraklar. dikiyorlar, ağaç dikebiliyoruz hmm. demişti. 15 seneki önceki zararlı kükürt buharı salan santraller ülkemizi artık yok demişti. Bakalım öyle miymiş? Yani <gülüyor> nasıl bir <gülüyor> teknolojik gelişmeye <gülüyor> kaydettik ki bu kadar e, günlük gülistanlık bir hale geldi? Ya hazır, ya Bonda da iklim devam medyoyken, iklim hareketinin uzun hmm. yıllar ...işte Avrupa'da ve Amerika'da kullandığı en önemli en önemli sloganlardan biri temiz kömür büyük bir yalan Hı -hı, sloganıydı evet. o hala Hı -hı. güncel bir slogan ee, yani kömürün yakma teknolojileri gelişti yani daha verimli bir şekilde yakılıyor kömürler eskisine göre Hı -hı. Ee, ama yani kömürün yarattığı emisyonlar önlenmiş değil kömür hala iklim değişikliğinin en önemli sebebi 40'tan fazla karbon emisyonların kaynağı e, kömür termik santraller ve velevki, ee, ...tüm elektrostatik filtreler... ...son teknoloji filtreler... Hı -hı. ...o santralde şu an Türkiye'de... Hı -hı. ...bunları e, görmek pek de mümkün değil... Hı -hı. Bu ...santralde bulunsun ve çalıştırılmış olsun... ...varsaysak bile... E, ...azot oksitlerin... ...yani küküt dioksitlerin... E, ...ber tarafı... ...mümkün değil... Olan, evet. ...sadece asit değil... E, ...diğer e, ağır metaller... ...civa gibi, kadmiyum gibi bir sürü ağır metaller Hı. partikül maddeler şeklinde. Yani kabaca şöyle diyelim hani büyük parçalarını külün kendisini tutabiliyor, tutabiliyor. ama Hı. küçük Hı. partikül maddeleri ki bizi kanser eden yani bizim soluduğumuz zaman ciğerlerimize kadar ulaşan e, maddeler esas o küçük partikül maddeler bunu önleyen bir teknoloji yok henüz. Evet, hem bunu... sağlık hem de iklim evet. açısından büyük bir yalan. Evet, aklıma şimdi şey geliyor. E, yine Greenpeace'in heel e, bir sessiz katil, kömür Hı -hı. Evet. diye bir raporu vardı. Onda da şeydi. Hem Türkiye'de hem de dünyada böyle yapılan araştırmalar sonucunda işte e, kömürlü termik santrallerin, kömürün daha doğrusu insan ömrünü kaç gün kısalttığı hesaplanmıştı. Birazcık da ondan bahsedebilirsen yani çünkü bu bakanın söylediği şey çok günlük günlük lisanlık bir tablo. İşte köylüler seviyor, istiyor bu bunu falan diyor ama bakalım insanlar ömrünü kısalmasını istiyor muymuş? Biraz ondan bahsedelim. Yani Çan'da da aslında insanlar istemiyor. Bizim bir belgeselimiz var. Kömürle yanmak diye belgesel. Orada da Çan'dan Hı -hı. insanlar e, konuşuyorlar. Ve termik santrallerin Tarıma e, verdiği zararlardan ve havaya verdiği zararlardan bahsediyorlar. Çanda yaşanan göçlerden bahsediyorlar ve artık tarım yapaması hale geldiklerinden bahsediyorlar. Evet. E, sorun neydi? Yani şimdi insan ömrünü kısaltıyor bununla ilgili bir şey. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Soru çok uzun oldu evet. galiba. Yok, e, sessiz katil raporu, e, tabii biz o raporu e, birkaç yıl önce hazırladık. Ve hazırladığımız evet. zaman e, son olarak 2010 yılı verimlerini... Ee, Hı -hı. Kullanmıştık Türkiye'nin de 2010 yılı verilerine göre e, Türkiye'de kömürlü termik santrallerden Kaynaklı hava kirliliği e, Trafik kazalarının iki katı kadar Ölüme yol açıyor evet. Yakınlarda yine öyle bir rapor Açıklandı herhalde Geçtiğimiz doğrusu, hafta evet, bir... bir veri Hı -hı. Yani 81 ilin içerisinde tek bir il herhalde ...standartlara uygun bir havaya ya, sahip... ...Dünya Sağlık Türkiye. Örgütü'nün evet. standartlarına uyan bir yer yok Türkiye'de. Hı. Ne evet. güzel. <gülüyor> ama Avrupa evet. Birliği'nin standartları özellikle iki buçuk mikronluk partikül Hı -hı. maddelerle ilgili standartlar... ...Dünya Sağlık Örgütü'nün biraz daha üstünde. Hı -hı. Ee, ama sanırım tek bir şehir galiba. Ee, ben, evet. de ben de tam hatırlayamıyorum. Ee, Avrupa evet. Birliği kriterlerine göre temiz bir şey çankırı olabilir. Evet Çankır. öyle bir şeydir. Olabilir. Ee, şimdi bu temiz kömür meselesinde şunun altını çizmek lazım yani yıllardan beri ifade ediyoruz karbon yakalayan herhangi bir filtreleme sistemi yok. yok. ...dünyanın hiçbir yerinde yok, Türkiye'de hiç yok. <gülüyor> yani karbon <Değil mi>? <gülüyor> emisyonları devam ediyor devam hiçbir ediyor. yok. Yani evet. bu e, zaten hani gezegendeki tüm canlıların varoluş meselesi haline gelmiş olan... ...iklim meselesinin e, en önemli nedenlerinden bir tanesi karbon salımı. E, ve top, e, işte arazi yapısındaki radikal değişiklik ikinci neden... E, Şimdi bu tam da Çerkezköy'de planlanan termik santral ikisini de yerine getiren unsurlara sahip yani 250 bin ağacın kesilmesi demek... Arazi yapısında radikal değişiklik anlamına gelir. Ee, aynı zamanda karvan salan bir termik santralden bahsediyoruz. Ama bu temiz kömür yok meselesinin bir baş başka açıdan da altını çizmek gerekiyor herhalde. İster havaya salma meselesinde yani bir yandan şey deniyor ya e, bu yıkayıcı kuleler aracılığıyla az önce sana uzun uzun anlattın aslında. E, yine biz havaya salınan miktardaki e, şeyi kirletici unsurları ...toplayabiliyoruz. Hı -hı. Ama topladığın şeyi bu sefer toprakta evet. muhafaza etmeye başlıyorsun. Toprakta ve suda. Toprak evet. ve suda muhafaza ediyorsun. O yüzden havada görmediğiniz kirlilik aslında toprak ve suda olmaya devam ediyor. Evet. Havadaki o yüzden... kirliliği azalttığını söyleyebiliriz bu Hı -hı. elektrostatik filtrelerin. Çünkü yani yanan kömürün hepsinin kül olarak gökyüzüne çıkmasındansa büyük bir kısmını tutuyorlar. Ama Hı -hı. sonuçta bu kirliliği e, toprağa ve suya. Evet. evet. O yüzden yani, kömürü topraktı şarjıcalır. bırak evet, e, her açıdan yani, anlamlı bir, bir slogan. toprağın <gülüyor> altında kalsın evet. yani. Tarım yap, turizm yap, ekoturizm yap ama bunları yapma gerçekten de. Evet, toprak Hı. etkisiyle ilgili şöyle bir şey de ekleyebilirim ya. E, Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi'nden bir akademisyen şu an ismini hatırlamıyorum dinliyorsa özür dileyim kendisinden. E, orada şu an çalışan üç tane termik santral var ve son Hı. birkaç yılda. Kuruldular yani toplam e, 1600-1700 megawat kuru gücünde. Evet. E, o termik santrallerin bölgedeki toprak sıcaklığının 4 santigrat derece arttırdığına dair sıcaklığı. bir e, evet, kendisine bir çalışması var. yani çok çünkü evet. o, o küller büyük bir sıcaklıkta transfer evet. ediliyor zaten termik Hı -hı. santral çok yüksek bir sıcaklıkta çalışıyor. Üstüne hem bir de e, radyasyon çünkü yani. Hı -hı. Şeyde de var. Kömürde evet. de var. Ama şu, i̇şte e, şunu da ekleyelim. Çok. Örneğin bugünlerde daha dün mü başladı e, madenciler, kömür madencileri <gülüyor> greve <gülüyor> e, çıktılar. E, işte maden ocaklarının özelleştirilmesine karşı. E, ama iklim hareketinin önemli e, unsurları ya da büyük bir kesimi hep şunu da anlattı yıllardan beri. Biz işte kömürü toprakta bırak derken e, bu alanda çalışan insanlara yeni iş alanları, yeni istihdam alanlarının yine açılması, devlet eliyle açılması, kamu eliyle daha doğrusu açılması gerektiğini hep altına çizdik. Çünkü oradaki insanlar şu anda ekmekleri için mücadele ediyorlar. Hem onların yanındayız, hem de işte iklim değişikliğinin durdurulması için mücadele ediyoruz. Aslında bunlar birbirini dışlayan mücadeleler değil. Hepimizin ortak çıkarları doğrultusunda çözüm bulabileceğimiz çok aşik yer. Sonuç işte böyle merkezi ya da işte e, kapitalist sistemin dayattığı çözümler olmasa diyelim buradan da Hı -hı. madencilerin evet. direnişine <gülüyor> selam, gönderelim. selam gönderelim. Ya bir de şey meselesi var. Bir iki haftadır böyle e, haberlere yansıyor. Konya'daki obruklar mesela. Hı -hı. Tamam belki kendi hani şeyle çok ilgili değil. Orada çünkü çok yoğun bir tarım yapılıyor ve bu endüstriyel tarımın içerisinde kullanılan, üretilen türler hep böyle çok fazla su isteyen türler. E zaten hani açıkta yer üstünde suyu olan bir yer değil hep yeraltı sularıyla sürekli böyle yeraltı suları aşağıya doğru iniyor ve obrukların hani oluşması hızlanıyor. Son bir e, galiba Ekim ayı içerisinde 7-8 evet, tane değil evet. mi? 8-9 tane hatta obruk oluşmuş falan. Hı hı. Şimdi çok iyi biliyoruz ki Karapınar'da ve galiba bir yerde daha Konya'nın içerisinde böyle termik santraller planlanıyor. Ara ara bunlar askıya alınıyor. Ama genelde böyle bir şey dönüyor. Bir muhabbet dönüyor bununla ilgili. Bir de böyle bir yönü var. Yani sadece Trakya'dan bahsedemeyiz. Bütün Türkiye tabii tabii. için çok ciddi bir mesele var. Türkiye'deki belki boyutundan da biraz bahsedsek. Kaç tane planlanıyor? Kaç tane var mevcut da kömür termik santrali. Şu anda Türkiye'de 25 tane kömür termik santral Hı. faaliyette, çalışma evet. yürütüyor. Ee, en son hatırladığım 70'ten fazla yeni kömürlü termik evet. santral projesi vardı Hı. ve bunların bir kısmı da büyük bir e, kısmı e, ithaldi ama geçtiğimiz yıldan beri bir yerli ve milli e, şahlanışı, şahlanışı <gülüyor> evet, içerisinde e, yeni bir şeyler atak var dolayısıyla Eskişehir'de şu an güncel bir proje Hı. var orada tarım arazileri üzerinde kurulması planlanan bin megawattlık bir ee, hmm. Termik santral projesi Duyuruldu hı hı, ee, evet. Bununla ilgili e, sanırım Bir ihale süreci yaşanacak evet. ee, Çanakkale'de çok var galiba Evet Çanakkale'de Çanakkale de kıyı, Kıyıda çok fazla e, Tabi liman e, hı hı, kolaylığı evet. olduğu için Kıyıda çok fazla ithal kömürlü e, evet. Termik santral planlanıyor yani Zonguldak da ilginç bir örnek Bu arada oraya atlamış oldum Yani oradaki 3 termik santralin ee, toplam kullandığı yerli kömür oranı yüzde yirmiye geçmiyor. Yani hı, üç tane tabi evet, tabii. Hı. Orada e, esas e, kömür yurt dışından geliyor. Dünyanın ucuz bölgelerinden. Hı hı. Madenciliğin yani, yani daha maden hayatında değersiz olduğu yerlerden evet, mi, Yerli milli hikayesi orada güme gidiyor yani. Evet. Öyle bir şey yok. Sonuç evet. Yani. Evet, yok. Evet. Ee, bu genel tabloya belki şu verileri de eklesek iyi olabilir. Ee, Türkiye'nin e, emisyon oranlarındaki Sera gazı emisyonlarının artış e, oranlarını da ifade etsek iyi olabilir. 90'dan, 1990'dan 2014'e kadar %124 oranında arttı. Emisyonlar. E, 2015 öyle. verilerini hala girme açıklamadılar. Evet. Ama Türkiye yani... E, a... Azaltım hmm. hedefi koydu biliyorsunuz Tabii. Paris'ten sonra. <gülüyor> ee, o da çok manidar. Ee, şöyle bir hedef açıkladı Türkiye. Paris Sözleşmesi kapsamında dedi ki ben 2030 yılına kadar aslında arttıracağım miktardan azaltım yapacağım. Dedi. Evet. Yani artışımdaki <gülüyor> azalma <gülüyor> Artışımdan <gülüyor> çok küçük zor bir miktar yok. azaltım <gülüyor> yapacağım Azaltım yapacağım ve bunun karşılığında da iklim fonlarından faydalanmak istiyorum evet. dedi evet. Evet. Ama bir de şunu da söyleyeyim dolar bu artış konusunda Türkiye dünya birincisi Evet artış hızı, artış hızı açısından e, dünya birincisi e, ve bu işte 90'dan 2014'e kadar e, geçen süre içerisindeki yüzde 124'lük artışın önemli bir kısmı da aslında fosil yakıtlardan e, geliyor <gülüyor> Evet, <gülüyor> evet. Aslında popülist politikaların bir türevini görüyoruz yani bunun evet. bu yerli milli evet. kömür atılımının Aslında bu hani otomobil <gülüyor> projesinden de çok Aynen. bir farkı yok Evet. Yani gerçekten yani. esasen toplumun refahını e, ve bu e, bütün küresel bir kalkınmayı hedefleyen hmm. bir projeler üretiyor olsaydı... ...Türkiye ha. herhalde güneş potansiyelini arttırmaya yönelik güneş projesi gerçekleştirildi. E, e, e yüzde beş. bir bile değil yani e, Türkiye'nin enerjisi içerisinde payı. Evet yani. yani... Baktığımız zaman Türkiye'de kömür, petrol ve doğalgazın 2013'te birinci enerji arzındaki payı yüzde seksen Çok büyük bir oran. Elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde yetmişten fazlası da fosil yakıtlardan karşılanıyor. Hı hı. E, geriye kalanı zaten hidroelektrik santrallerindendir. Herhalde yüzde bir bile olmayan bir miktarda yenilenebilir evet. enerji dediğimiz güneş ve rüzgar. Ve Aslında o oran arttı biraz. Arttı mı arttı biraz? Arttı evet. biraz. Yani rüzgar fiyatlarının gerçekten sadece rüzgar değil güneş fiyatlarının da bütün dünyada hızla e, hı hı. düşmesinden kaynaklı Türkiye'deki yatırımlar çok fazla arttı. Yani şu an rüzgar yüzde beş civarında. O bayağı Ay, Yüzde şey. birden bayağı yükselmiş. Evet. Ama yani genel olarak yıllık hani yüzde kırk ve kırk beş bandında bir doğal gaz, e, uh -huh. dan söz edebiliriz. Yirmi beş bandında da bir e, yerli ve ithal kömürden bahsedebiliyoruz. Evet, programımızın evet, da sonuna gelmişiz Peki. <gülüyor> <Evet>. çok hızlı <uzun. gülüyor> aslında söylenecek çok şey vardı Hiç ama <gülüyor> belki evet. ama şunu Reşit hemen ifade edebilir eğer bu kömürlük yani kömürlük termik santrallerde su kullanımı biliyor olduğunu biliyoruz çok yoğun Hı -hı. bir biçimde bir raporumuzda vardı bu kara atlasında var aslında Hı -hı. E bu termik santraller yaklaşık 1.2 milyar insanın içme suyunu mu? Evet, 1.2 milyar insanın e, ihtiyacı kadar e, suyu tüketiyorlar evet. şu an dünyada. Evet, çok büyük Maalesef. bir rakam gerçekten. Evet, programımızın sonuna geliyoruz ama bir istersen şey, bir çağrıda bulunalım imza kampanyası için. Tabii ki Ondan de e, olmazbeya.org üzerinden yürüyen bir kampanya var. Proje Trakya'da gerçekleştiği için e, olmazbeya biraz Hı -hı. nüanslı bir e, web sitesi. Orada Hı -hı. projeyle ilgili detayları bulabilirler. Tamam. Herkes tamam. hayır desin. Çünkü sadece Trakya'nın değil, bütün Türkiye'nin, hatta dünyanın değil. Evet. Bu kadar. Noktaya evet. görüşmek üzere. Hoşça, kal. Hoşça kalın. Hoşça Reşit İyi. teşekkürler. teşekkür ederiz. Su hakkı. Kar için değil. Yaşam için su.